الله يا ايها الذين الله ولا تموتن الا مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث رجالا كثيرا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز سوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة بلالة وكل بلالة في النار ثم أما بعد آية عجل شر سيدان لبراباد شيخ الإسلام أبو العباد. Ahmed ibn i Halim, İbn-i, İbni Teymiye'nin Akizetul Vasıfi adlı kitabını şerh etmeye devam ediyoruz. En son sizlerle beraber iman faslını almıştık. İmanın tarifini yapmıştık. ehl Sünnet ve Cemaate göre iman neydi arkadaşlar? Kim söyler? Evet. Söz ve ameldir. Kavl ve, ve ameldir. Bir tarife göre ehl Sünnet ve Cemaate göre iman söz ve ameldir. Diğer bir tarife göre nedir arkadaşlar?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 İmanı Kasım'ın söylediği şekilde tarif eden birçok alim var. Ne diyor İmam Bukhari? Bine yakın ilim ehliyle görüştüm birçok şehirde. Bunların hepsi iman, kavl ve amel. Söz ve ameldir diyor. Bunu nasıl açıklayacağız? Yani itikat bu tarifte yok gibi gözüküyor. Kalbin, evet. Kablin kavli itikat etmesidir. Evet. Kavl denince yani söz denince bunu biz ne yapıyoruz? Tek bir söz olarak anlamıyoruz. Bir, kalbinliği Kalbin. Kavli sözü. iki kavli Kalbin, A, kalbin ameli. Dilin sözü. Bir, kalbin sözü. İki, Bilin dilin sözü. sözü. Ondan sonra kalbin ameli, Bilin dilin ameli. ameli ve azaların Amel. ameli. Kalbin sözü nedir kalbin sözü? İtikad etmesi. İtikad et. etmesi. Neye itikad etmesi? İşte bu da bakın kaç aydan beri, 5-6 aydan beri okuduğumuz o dersler var ya onlara bugünden sonra okuyacağımız dersler. Yani iman o. Kalbin ona itikad etmesi. Hepsi bir imanın parçasıdır.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 İmanındandır. Bu hadiste arkadaşlar imanın üç esasına, üç ürüsüne delil var. Ne demek o? Yani kalbin itikadı, kalbin ameline, ee, dilin kavline ve ağzaların ameline delil var. Ne arkadaşlar? Kalbin ameli. Bu hadisteki kalbin ameli. Hayat imandan bir şube haya Hayat aydın olmak, olmak. Yani bugün, bugünün dendiğinin aksine insanların bugün dillerinde işte derler ki çocuklar, olma, yani yani utangaçlık aslında güzel bir nedir? Vasıftır. Ama ne zamana kadar utangaçlık ne zamana kadar güzeldir? Yani e, tam tabiri caizse, kerif durumuna düşmeyecek zamana kadar. Yani hakkında da olacaksın. Kendini ne yapmayacaksın? Aldattırmayacaksın. İnsanlar senin üzerinden ne var e, Faydalan. Bu manada yani seni ee, köpeğe kullanmayacaklar çıkarları amacıyla seni zararı sürtülemeyecekler imanın kavlin ameli dedik kaya bu hadiste azaların ameli ne var bu hadiste koltaki kaldırmak bir de dilin neyi var kavli. kavli var dilin kavli o da ne demek ha. la iyyahe illallah demek dilin neydir kavli, kavli. peki dilin ameli nedir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 Amel Bu mantıklı olarak ameliz edip, mesela ramazda Fatiha hatiha. okumak Çünkü dil de okuyorsun değil mi? mi Subhanallah demek Elhamdülillah demek Allahu Ekber demek İnsanlara nefes etmek Estağfurullah demek Yemek yerken ilikten sonra Elhamdülillah demek hı hı. Peygamber aleyhissalatu vesselama saat bitirmek dilin neydir? Hı hı. Amelleridir Dilin amelleridir, dilin kavli ise nedir? La ilahe illallah demek Sonra dün iman artar ve Eksidir, eksidir ma dair delillerimiz neler ezberleyelim bizlerimiz var. evet ayet o imanın muhtimliliğini imanın büyüklüğünü ve cüretliliğini ona imanın muhtemliliğini imanın büyüklüğünü ve cüretliliğini ona imanın muhtemliliğini imanın büyüklüğünü ve cüretliliğini ona imanın muhtemliliğini imanın büyüklüğünü ve diyor Onlar, İza zikira Allah. Allah anıldığı zaman, Allah hatırlatıldığı zaman veceler kulubum, kalpler onlarınlar var. Titrar, <gülüyor> ürperir. Ve izâ tülil aleyhim ayâtuhu. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, tilavet okunduğu zaman ne olur? Zâdetu'l îmânen. Okunan ayetler onların imanlarını Artıyoruz. artırır. Artır. Yani iman ne olur? Artır. Artar. Evet, kanı el-beyd ayeti. Yani. Başka ayet ezvalyen. Evet onlar. Ve innemel ''İnnemel mu'minûne'' ''İnnemel mu'minûne'' ''Lezîne zükirallâhum'' ''İzâ zükirallâhum'' ''Vecilet'' ''Gulûbuhum'' ''Ve izâ tu'liyet'' ''Aleyhim âyâtuhu'' ''Sâdetuhum'' ''İmânen'' ''Ve alâ Evet, demiş arkadaşlar Büyük kura işleyenler için ne yapmayız? Onları tekfir etmeyiz. Onlar için el iman el mutlak ispat etmeyiz ama mutlakul iman evet, evet. ispat ederiz. Neyse daha El iman el mutlak fa mutlakul iman. El iman el mutlak, şamil iman. Şamil iman. El iman el mutlak şamil iman. Ku mutlakul iman eksik. eksik olan iman. İmanın bir mevamında düz var. Onun için hadise tanıyoruz. Zina eden, zina ettiğinden mümin olamaz. Tam kamil imana sahip bir mü'min olmuş. Ama nasıl mü'minliği? Min, Mutlakul imandır. Evet arkadaşlar, iman bahsiniyle bizledikten sonra Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın diğer bir esası olan akide konusundan temel prensiplerden birisi olan başka bir konuya geçiyoruz. O da Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Danallahu Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına karşı ashabına tutumu sahabelere karşı, onun ashabına karşı e, beslememiz gereken inanış, itikad ne olmalı? Onlara nasıl bakmalıyız? Ehl-i Sünnet akide kitaplarını yazarken akide kitaplarına bu konuda ne yapmışlardır? Zikretmişlerdir. Bu konuda kitaplarında kitaplarında bu konuya yer vermişlerdir. Çünkü bu konu daha ilk asırlardan itibaren Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra diyelim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra insanların bu dine kendilerini nispet eden, bu dine mensup olan insanların istirama düştüğü bir konudur. yer konudur. Daha önceki derslerimizde konu edinmiştik. Demiştik ki eğer Sünnet ve cemaat Allah'ın isim sıfatlarında, kader konusunda ve diğer birçok akidenin birçok konusunda orta vasat olduğu gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam ashabı konusunda nedir? Vasat.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 Söylemiştik, anmıştık, bunların özelliklerini söylemiştik. Kimdi bu haricilerin hatırlayan var mı? Büyük güneşleyenler ne yapanlar? Teşkil edenler. edenler. Daha sonradan da bugün haricilerine deyinmiştik, demiştik ki Allah'ın hükümet yani. etmeyenleri direkt ne yapan? Tafsire gitmeden, ayrıntıya gitmeden teşfir edenlerdir. Bu haricilerin ilk teşfir ettiği kişiler kimler ne olmuştu? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın adhabı olmuş. Bunlar düşünün, bunların arasında hiç sahabe yok. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş,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 vasfının bir kişinin ne sabit olması. İşte bu hariciler arkadaşlar ne yaptılar? yani sorumluluğunu teksir ettiler. Onların arasında sahabeden bir tane dahi yok. Aynı şekilde bunlara mukabil Mevi Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli ve yani ailesi damadı, sorunları, kızlarına aşırı sevgi besleyen aşırı sevgiden kastettiğimiz hadzi aşan bir sevgi.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 onların isimlerini adlarını dillerimize dilimize dolayarak kötü vasıplar zikretmemek olarak Ehl-i Sünnet ve semalsiz, genel manada <gülüyor> sahabeye olan inancını, itikadını ne yapabiliriz? Anlatabiliriz. Dediğimiz gibi sahabenin tarihi arkadaşlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir saniye daha tarihinde bir an dahi olsa nümin olarak gören demek. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı diyelim ki gördü ama nümin değildi. Gördü nümin değildi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 Uzun yıllar beraber oturup kalkan, beraber e, gezen insanlara arkadaş denir. Ancak Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Sallallahu Aleyhisselam'ın ashabı için tarif, bu söylediğimiz tarihtir. Yani onu bir lahzla, bir an dahi, müslüman olarak gören nedir? Sabirdir. Vele onu gördü. Gördükten sonra dinden çıktı, sonra yine de dine girdi. Dine girdi ne Nebi Aleyhisselatü Vesselam ölmüştü, hayatta yok, hayattan ayrılmış gitmişti. O bile ne oluyor? Sağda sayılır yani. Rütün olarak görmesi ve daha sonra dünden çıkması, onun dünden çıkması onun sahabeliğine ne yapmıyor? Yeniden iman ettikten sonra etkilemiyor. İşte en net arkadaşlar bu şekilde iman eder ve sahabelerin en hayırlı çağ olduğuna, sahabelerin yaşadığı çağ en hayırlı çağ olmanı inanırlar. Niye böyle inanırlar? Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki en hayırlı çağ senin çağındır.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 bir avuç yani bir sağ diye vereceğimiz ölçenin 4'te Yani bir avuç ya da yarım avuç yapacağınız sadakaya denk gelmez. Sadakanızın bir tanesinin bir avuçla yarım avuç yapacağınız sadakayla sizin ekmeğinizin umut kadar altın olup onun Allah'ın Allah yanında bu hiçliğe denk değildir. Aradaki farkı düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Umut kadar altın düşünün. Yani tonlarca.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 ee, sahabelerin dindeki yeri çok yüktür. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu son söylediğim hadisi, bu son söylediğim hadisi şuna dinahen söylüyor. Sahabeden sahabeden Halib bin Velif sahabeden Halib bin Velif radıyallahu ta'ala anh Abdullah İbni Amr, İbni Avf Abdurrahman İbni Avf Abdurrahman İbni Avf'la tartışıyor. İkisi de sahabe. İkiz de Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir gören. Ancak sahabe arasında bir kategorize var arkadaşlar. Yani onlardan ilk iman edenlerle son iman edenlerin mertebesi bir değil. bir Nebi Aleyhissalatu vesselam hayatında 10 dakika görenle 20 yıldan fazlasını beraber geçiren insan bir şey. Abdurrahman İbni Avf anh, bu dinin ilk girenlerden. Halid bin Velid ise daha sonradan girenlerden, müşriklerin safında Müslümanlara karşı savaşmış olan, daha sonradan Allah'a hidayet verdi ve mümin olan, sahabe olan birisi. Halib bin Velid, Abdurrahman bin Alfa dil uzatınca, böyle biraz ağır konuşunca, Peygamber aleyhi Vesselam sellem, ikisi de sahabe olmasına rağmen diyor ki ah Halib bin Velid'e, benim diyor, ashabıma yapmayın? Sövmeyin. Allah'a yemin olsun ki, beni, benim nefsimi elinde tutan, elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki, Sizlerden birisinin Umut'ta kadar altına olup onu Allah Allah'ın fark etmiş olsaydı onlardan birisinin bir müz ya da yarım müz ölçü birimi yapmış olduğu tadakaya denk gelmezdi. Bakın Halit binlerinde diyor bu sözü. Şimdi siz buradan kalkın bunu bugün için böyle vaazlarında, e, sohbetlerinde, tesli derslerinde veya kitaplarında tabi yani edilmiş vatanlar var İki var. Birisi daha İslam'a önce girmiş Diğeri daha sonra girmiş. Bunların ikisi arasında bir Aleyhisselatü Vesselam ikincisi diyor ki ashabımı ne Söylemeyin. Ashabım hakkında kötü yapmayın. Konuşmayın. Şimdi bunu şimdi gelin. Dediğim gibi bugün için ulu orta ileri geri ağzına sahabelerin bazılarını dolayan insanları gözünüzün önünde bulundurunca bu hadisi ne yapın? Onlar için uyarlayın. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerle ilgili sahabelerle ilgili genel manada sahabelerin genelini kapsayacak hadisleri bunlar. Yoksa bunun dışında sahabelerin ayanına yani sertlerine, bireylerine tek tek bununla ilgili yani bir çoğunu kapsayan neyi var? Hadisleri var. Mesela bizim Uhud'da bir sallanma oluyor, deprem oluyor, zelzel oluyor yani. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Ut put, yerine sabit dur yani dur, kıpırdam Hayi Uhud Fe inne aleyke nebiyyun Fe inne aleyke nebiyyen Senin ne var? Üzerinde bir nebi var ve bir siddik, var. Kim o siddik? Muhtesir Rabbim Allah. Muhtesir siddik. Niye siddik lakabıyla lakaplanmış bu zara? Niye muhtesirlik denmiş? Çünkü, çünkü nebi aleyhisselatü sallam herkes devam o doğrulanmış, tasdik etmiş. Ondan da o siddik denmiş. Diyor ki o da, o kapıda mı? Üzerinde bir peygamber, bir siddik, iki tane de şehit var. Kim o iki şehit?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 Söyle yapmayın diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Muhammed Sallallahu Aleyhi Sallam'a farkında olmadan amelleriniz boşa çıkabilir diyor ayette. Bu ayeti duyunca Sabit bin Kaip radyallahu an evine kapanıyor diyor ki Allah benim amellerimi boşa çıkardı. Çünkü dediğim sesin Nebi Aleyhisselatü Vesselam sesinden daha yüksek çıkıyor. Başlıyor evde yani tutlamaya ağlamaya amellerinin boşa gittiğinden kaygıya kapılmaya. Sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam bakıyor, Sabit Bin Kaysi yok. Meskitte yok. Hiçbir yerde görünmüyor. Birisini gönderiyor evine, Sabit Bin Kaysa git bak, ne dedi durumdu, ne oldu? O kişi gidiyor, Sabit Bin Kaysa bakıyor. Sabit Bin Kays diyor ki, ben diyor, ateş ehlim benim. Cehennem sakinlerim benim. Çünkü diyor, benim sesim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sesinden daha şey çıkıyor. Daha gür şey çıkıyor. Allah tarayette ne diyor? Ya eyyellezine amenu la tarfavu asfâtekum tavgâsavtin nebi. Ey iman edenler seslerini peygamberin sesinin üzerine çıkarmayın. Dedim işte ondan çok çıkıyor diyor. Ondan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderip kontrol etmek için sabit bir gönderdiği elçi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelip diyor ki durumu böyle böyle. Ey Allah'ın Allah'ın Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki اِذْهَبْ اِلَيْهِ Ona git. Sabit bir kasete şu git. Peki ona diyor. فَقُلْ لَهُ اِنَّكَ لَكْتَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ Peki ona sen ateş halkından değilsin. Ateşte yanacaklardan değilsin. فَلَا كِنَّكَ min اَهْلِ الْجَنَّةِ cenne. Sen? Cennet ehlimdensin. Yani Nebi aleyhisselatü vesselam dikkat edin. O neyle müjdeliyor? Cennet. Cennetle müjdeliyor. Yine Bilal Hazreti radıyallahu anhın cennetteki giymiş olduğu takunyaların ayak taliflerinin ayak seslerini duyuyor. Seni neyle geçtirmeyi mutbiler duyuyor cennette. Yine Sa'd bin Muar Sadıya Allah'u Han Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bir hı, hı, hı. elbise hediye ediliyor. İpek bir elbise. Sahabeler böyle onu okşuyorlar böyle çok hoşlarına gidiyor. O yumtak, kaygan, parlak elbise.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 bundan dolayı arkadaşlar sahabenin bireyleri hakkında da mesela cennetle müjdeledi kimler var 10 tane sahada var Ömer cennette, cennette. cennette Osman cennette Ali cennette, Saad cennette diye böyle 10 tanesini odana almıyor ne mutlu onlara sonra an, kimi sayıyor Ukyaşe hepiniz tarafından bilinen kabuk tebrik dersinde aldığınız bir e, Halisi, Nebi Aleyhisselatü Vesselam 70 bin kişinin cennete sorgusuz ve sualsiz gireceğini söylüyor. 70 bin tane kişi. Bunların hasıfları soyuyor. Kimdir diye sorunca sahabeler ne diyor Aleyhisselatü Vesselam onlar? Rukiye istemeyenler. Rukiye i̇stemeyenler. Evet. Uğursuzluk isnat etmeyenler. Uğursuzluk isnat etmeyenler. Bir şeylerden uğur beklemeyenler. Başka? Ancak Allah'a tevekkül edenler. Allah Bir de dağlama yapmayanlar. Yani ateşle yapmayanlar. Dört tane özellik. Yani mesela uğursuzlukla alakalı ne var mesela? Bugün çok gümlen bir şey. Değilelim. Mesela işte nedir? Burçlar. Veya Aynen. insanların sonrasında kaynayan seviyormuş. Bak yemeğeden kendim. Bunlar yani uğursuz sözler bunlar yani. Cahit olmuyor sözler aslında. Değil mi? İşte bu dört özellikleri bulundurmayan insanlar diyor yetmiş bin kişi olacak. Yani bu manada. Yetmiş bin kişiden yani mesela ne yapmayacak? Sorgusuz Azaptız, işkenceci girecek. Ne diye ararsak da, özelikle sayıyor, kalkıyor sabeden insan, okyanse. Diyor ki, Ey Allah nasıbı, Allah'a dua et, onu, onu beni onlardan kurtsun, beni o yetmiş binin içine soksun. Peygamber Aleyhisselatüsselam diyor, sen, onlardan sonra yok okyanse. Ona da oradan direkt müjde diyor. Başka bir sahabe kalkıyor. Diyor ki, beni de Ey Allah nasıbı müjdele. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatüsselam? Okyanse senin yaptın, geçti, tam dikt bu bu kapantımda, kapandı.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 kendilerinden sonra insanların onlara kesinlikle yetişemediği birçok ne var? Hadisler var, yüzdeleyici hadisler var. Bir de insanlar arasında birilerinde dolaşan bir hadis var. ashabın yıldızlar, gökteki yıldızlar gibidir diye bilinen o hadis. Hangisine sunursanız doğru yola hadisi. Bu hadis, hadis ilmi bakımından sahih değildir. Yani biz de, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının gerçekten gökteki yıldızlar gibi olduğuna inanıyoruz.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 Sen adam'a diyorsun ki bu hadis sahih değil. O diyor ki sen sağ ve altında ileri geri konuşuyorsun. Yani bizler şunu cezbedir, şunu söyleyebiliriz ki bu çağda ve her çağda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın asabının yolundan gitmeye çalışacağım. Onların bu dine sunduğu gibi dine tutunmaya çalışacağım. İnsanlar kimlerden arkadaşlar? Gerçek manada ehli sünnet ve cemaat olan selefi talihin yolunda giden selefilerdir. Yoksa Sağda solda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın seviyoruz diyerek dilleriyle söyleyip de hiçbir şekilde onlara benzemeyen, onların itikadı üzerine olmayan insanlar namazlar, onların yolundan gitmiş insanlar olarak kabul edilemezler. Bir de Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde sahabelerle alakalı bahsettiği birçok ayet var. Bunlardan bir tanesi de şu, Kebibet Suresi 100. ayet. O ayeti inşallah ezberleyelim asaya. De ki Allah Teala vasıf olan ilk göçmenler ve efsar. Vasıf olan ilk göçmenler ve efsar. Ensar ve muhacir olan ve İslam'a girme hususunda ilk davrananlar var ya. Yani. Ensar ve muhacirlerden olan ve İslam'a girme konusunda önde giden ilk davrananlar var ya. Yani. Ve bunlara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 bir topluluk var arkadaşlar. Bir topluluk var. Bu insanlar ortalama yüz yıl yaşamış tasdikler. Bu insanlara Allah Teala diyor ki artık böyle bunu insanlar arasında okunur bir söz haline gelsin. Ayet indirmiş. İnsanlar arasında okunan, söylenen bir tasdik namı indirmiş. O da ne? İslam'ı iktiren muhacir ve ensarlar ve onlara iyilikle tabi olanlar, onların ardından gelenler. Kim onlar? Onların ardından gelenler. Tabi. Tabi sonra, sonra gelenler tabiim. Ve ondan sonra gelen tüm insanlar. Allah azzaahirin siyasi milleti. Rabbi Allah anhum veradu'an. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldu. Ne kadar mükemmel bir dinimize. Devamla diyor ki ayetin devamında rahat delahum cennetin tezri sahtel anhar altlarından ırmaklar akan cennetler. Onlara ne yaptı? Hazırladı. Altlarından cennet ırmaklar akan cennetler. Onlar orada ebedi olarak ne yapacaklar? Kalacaklar. Ebedi olarak kalacaklar. Bakın başka bir müjde. Cennetler var. Orada ebedi kalacaklar. İşte diyor ki Allah'a azim. Bu gerçek olan, büyük olan kurtuluş bu kurtuluş. İşte arkadaşlar. Bizler niye elektrik talihin yolunda giden insanlar diyoruz kendimize? Allah-u Teala'nın bizden müjdele değil. Bu müjdelelerden dolayı. Yoksa İnsanların bazılarının zannettiği gibi, sandığı gibi bizim amacımız ve gayemiz kendimizi ayırarak ayrı bir zemaat kurma, insanlardan kopma, insanlara aykırı davranma, onların bu tarafa giderken bizim bu tarafa gitme kaygısından dolayı değil. Bizim amacımız ve tek gayemiz allah Teala'nın bu müjdelerle müjdevediği o Selefi tarihinin ne yapmak yolunda gitmek. İşte sahabeler böyle bir topluluk. Sahabeler allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde bu manada onlardan razı olduğunu söylediği bir topluluk. Sonra Haşıl suresinde arkadaşlar ona gelmeden önce Hadid suresi 10. ayet bu ayeti de ezberleyin. Sonraya bırakmayın onları tamam mı? Buraya gelip mütevekkil de ezberlesinler de, mütevekkil de yani. doğru, ya mütevekkil nerede yani? Niye çıktı o? Inşanakli. Hayır oluyor inşallah. Doğru, doğru, doğru. Yüz, yüz. <gülüyor> Diyor ki Allah-u Teala Hadid suresi 10. ayet La yestevi minkum Sahabelerden sizler bir olamazsınız. Sahabeler arasında daim ne yok? Katazori olarak fazilette bir birlik yok. Bu manada. Tamam Muhammed? Sahabeler arasında bir ne yok? Fazilet bakımından, mertebe bakımından eşitlik yok. yok. Allah ta'la buyuruyor ki La yestevi <gülüyor> minkum men enfaka min kablil fethi ve katele. Mekke'nin fethinden önce. Mekke'nin fethinden önce. Allah yolunda malını harcayan ve Allah yolunda savaş edenler ve Mekke'nin fethinden sonra infak edip Allah yolunda arzayan ve savaş edenler bir değildir. Bir vakit Mekke'nin fethinden önce iman edip, infak edip Allah yolunda savaşanlar Allah katında derece bakımından mesebe bakımından daha üstündür. Diyor ki Allah-u Teala ve kullen ve'ad allahul ama Allah bu her iki gruba da yani Mekke'nin fethinden önce ve sonra Allah yolunda hazilenle savaşan her iki kurba ne yaptı? Güzel. Güzellik vadeti. Yani her ikisinde de bir güzellik var ama derece bakımından Değil. kapı, kapı Her ikisine güzellik var, iyilikler var ama mertebe derece bakımından aynı. aynı değiller. Aynı olmamaların şeyi ne? Birisi Mekke'nin fethinden önce iman etmiş. Allah yolunda infaz etmiş. Allah yolunda ne yapmış? Harcamış. Savaşmış. Bunlar Allah katında a'zamı daraca derecesi, mertebesi, makamı daha yüksek. yüksek. De Allah yolunda Mekke'nin fethinden sonra harcamış ve savaşmış. Bunlar bir şey, e arkadaşlar? Diğerlerine göre bir daha alt derece. Ancak Allah bunların her birinde ne yapmış? Hıçnâ, iyilik, güzellikler ne yapmış? Vahet Bakın ikinci ayet. Yani bu da sahabelerin tümünü kapsayan, umumunu kapsayan bir var onlara? Verilmiş bir fazilet var, üstünlük var. Sonra geliyoruz Haşr suresi arkadaşlar. Haşr suresinde diyor ki Allah-u Teala önce diyor ki Nilfukara il muhacirin ganimetlerden bahsediyor. Bu ganimetler diyor muhacirinin nedir Muhacirlerin. Şimdi, şimdi o muhacirler arkadaşlar. Hiçbir muhacirin tarifi ne? Muhacir. Biz Türkiye'de Türk Türk Türk Türk Türk Türk Türk ne diyoruz? Bulgaristan'dan gelenlere? Görüşürüz. Macir diyoruz değil mi? Macir. Macir kelimesi aslında Arapçadan alınmış bir kelimedir. Muhacir. <gülüyor> Muhacirleredir diyor ganimet. Muhacir demek arkadaşlar. <gülüyor> Mekke'den kapatıp kalkın. Aç kapıyı. <gülüyor> Mekke'den Medine'ye Mekke'den Medine'ye Mekke'den Medine'ye Mekke'nin fethinden önce hicret eden herkese muhacir edilir yani Mekke'den Medine'ye Mekke fethedilmeden önce Mekke fethedilmeden kadar Hice dedenler ne işlemi deniyor? Muhacir. Mekke fethedildikten sonra Medine'ye gidenlere muhacir deniyor. Tamam. Yani Mekkeliler bunlar ne yapmışlar? ülkelerinden çıkarılmışlar, kovulmuşlar, atılmışlar ve bunlar dinleriyle birlikte, dinlerini yaşama adına Medine'ye gelmişler bunlara muhacirleri Allah Teala ki Hasır suresinde <gülüyor> lil fuqara'il muhacirin allazina uhriju min diyarihim ve amvalihim bu ganimetler savaştan elde edilen <gülüyor> yurtlarından ve mallarından alıkonulan çıkarılan insanlardır o muhacirleredir onlar ki Allah Teala ki onlar ki kebtefuna fadlen min Allah ve onlar Allah'tan Rablerinden bir lütuf umarlar. O macirler. Allah ve Allah' ve rasûlehu. Onlar Allah'a ve Rasûlü'ne nasr ederler, yardım ederler. Bakın sahabeler hakkında, yani düşünemiyor musun? allah Teala, yüce yaratıcı, insanların ibadetlerini kendisine yönetme istediği ihtediği, azameti, o kadar büyük olan, yeryüzünün, gökyüzünün her dört bir karışında ona secde eden meleğin bulundu. Ona secde eden meleğim bulundu. Bir vahiy buyruk, bir buyruk emrettiğinde meleklerin tümünün gökte bayıldığı azametten, celaletten, büyüklükten dolayı. O Allah'la alakalı bir insanlar topluluğu hakkında diyor ki, onlar Allah'a ve Rasulüne ne yaparlar usta Allah'a ve Rasulüne yardım ederler. İşte diyor ki Allah da "Ulae'sahum hu'mussabiqun." Sabık olanlar, doğru olanlar onlardır. Haşr suresi 7. ayet. Bu da öyle 7 Pardon 8. ayet bu. Aşırı 8. Ondan sonra 9 ve 10. ayet şimdi açıklayacağız. Onları ezberleyeceğiz. Sonra diyor şey ki Allah hala <gülüyor> <gülüyor> Yurt edinenler ve imanlarını gönülleneğe eleştirenler min قَبْلِهِمْ Yani Ensardan bahsediyor.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 yardım edenler yardım edenler yardım edenler evlerini açanlar, son tarlalarını paylaşanlar bu insanlar. Allah Tanrı diyor ki onlara: "Yuhibbun men hajera ileyhim." O insanlar yuhibbun men hajera ileyhim. Kendilerine hicret edenleri severler. Kendilerine hicret edenleri severler. "Fala yzidun fi sudurihim haadatan mimma uutu." Ve muhacirlere verilen şeylerden dolayı o el sahipleri muhacirlere verilen ganimetlerden dolayı içlerinde, gönüllerindeki, bir sıkıntı, rahatsızlık duymazlar. Bakın Allah razı bahsediyorlar. Ve yuqsirûne alâ enfusihim ve le ukanedihim khasâsa zaruret ihtiyaçları olsa dahi muhacirleri kendilerine tercih ederler. Bir ihtiyaçları olsa dahi zarureli bak bakımdan ihtiyaçları dahi olsa o ihtiyaç olduğu şeyleri bırakarak kendilerini onları kimin kendine tercih edelim? Bunlardaki arkadaşlar? elza. Bakın muhacirden aklında neydi muhacir hakkında? Galimetler onlardır. Onlar Allah kılımlar bir lütuf arzularlar. Allah'ın Allah yardım ederler sadık olan doğru olan insanlar onlardır. Ondan sonra muhacirlere geldi. Yurtlarını yurt edilenler ve imanlarını dünlerine yerleştirenler ve kendilerine hicret edenlere abanlar sevenler. Ve o hicret edenlere muhacirlere verilenler. Karşısında katlerinde bir rahatsızlık hissetmeyenlerdir onlar. Başka? Onlar, rövret halinde olsalar bile, kardeşlerini kendilerine alanlar Tercih ederler. Sonra diyor ki, hemen, 10. ayete geliyoruz. 10. ayette diyor ki, İşte bu ikisinden sonra gelenler var ya, Muazil ve enzahdan sonra gelenler. Kim onlar arkadaşlar? Arkadaşlar. Tabii, etbal, tabi ve ondan sonra gelen herkes, biz girelim şu anda bu ayetin kapsamına gideceğiz, bakın. Bu ayet bizi de içeride güzel yönelmiş, düşünün. Sanki size iniyormuş gibi düşünün bu ayet şu anda. Allah size diyor yani tek tek. Diyor ki Ahmet sana bu ayet, Muhammed sana bu ayet, tamam? Bu ayet, herkese teker teker inmiş gibi ne yapsın? Bu manada bunu kendine muhatap kabul etsin. Diyor ki, وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ İşte bu ensal ve muhacirinden sonra gelenler, onların ardından gelen insanlar toplulu var ya, ne derler onlar? Onların konumları nedir bunlara karşı? Sahabelerine karşı diyor ki, يَقُولُونَ derler. Rabbena, Rabbena اَغْفِرْ لَنَا وَلِيْخْوَانِنَا Ey Rabbimiz! <gülüyor> Bizleri ve kardeşlerimizle o sahabelerine yap? Başla. Bak önce dua ediyoruz, diyor ki bizi ver, onları da at, bağışla. Burada ne var arkadaşlar? Allah'a bize bu niye öğretiyor. Dilimizin sahabelere karşı uzamaması gerektiği. Onların hakkında ileri geri konuşmamamız gerektiği. Onlar hakkında konuştuğumuz zaman Allah'a kendimizi onları affetme sanediyle ağzımızı açıp silimizi kıpırdatmamızı emrediyorlar. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ سَبَقُونَا iman. İman bakımından bizden önce mümin olan o kardeşlerimizi bağışlar." derler saberalardan yani gene maalesef en sona gelmedik. Ve dualarla şöyle devam edelim. Ve la tec'al fi kulubina hillen lillezina amenu. İman edenlere karşı kalbimizde bir kin, bir nefret, haset kılma. Bakın diyorlar ki yani, iman edenlere karşı iman edenler hakkında kalbinizde bir kin, bir nefret, bir haset ne yapma yerleştirmek kalbinize. Böyle dualar diyor. Onlardan sonra gelin. Yani Allah sonra size öğretiyor nasıl dağıtmanızı gerektiğini. Sahabelerle ilgili konumumuzun ne olmak gerektiğini. Diyorlar ki, رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُّفُ الرَّحِيمُ Ey Rabbimiz sen nedir? Rauf, merhamet edici. Rahim, rahmet sahibisin. Rauf merhamet etmekten daha yukarı bir neyir? Vatıf özellikle özellikle. Yani. Rauf daha büyüktür. Daha geniştir. İşte dikkat edersiniz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'deki Tevzat Suresi 10. ayet Hadis Suresi 10. ayet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 sahabelerin en fazileti kimdir arkadaşlar? Ebubekir Ebu Bekir radiyallahu ta'ala. Ondan sonra kim gelir? Merhaba. Evet. Ondan sonra Osman. Osman. Ondan sonra Merhaba. Ali. Sahabelerin Merhaba. en fazileti, en faziletlileri kimlerdir? Merhaba. Bunlardır. Tamam. En faziletleri genel manada, genel manada sahabelerin muhazir olanları, yurtlarından kovulup, hizlete zorlananlar en sahibi olan ensarlardan nedir? Daha üstündür. Yine hadis surebinde okuduğumuz gibi Mekke'nin fetihinden önce ki o ayette Mekke'nin fetihinden kalk arkadaşlar tefsir bölüm sonrasında ilgili Hudeybiye anlaşması. Hudeybiye anlaşması. Ne bir Hudeybiye anlaşması biliyor musunuz? Süre okuyun arkadaşlar. Yani nave boşa geçirmeyin. Alıp böyle gazete kesellerini şey ederiz. Öyle surda trafik kazası olmuş, sanatçı cenavarı, hava nasıl olacak, yağmur yağmış, kar yağmış. Bunlarla ne yapmayın peşkul olmayın, yani şöyle kendinize bir sorun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuduk mu? onun hayatındaki o ailemizle beraber oturup ibretler, dersler çıkarabildik mi? kitaplar elhamdülillah var yani mesela Oğraba yayınlarının Mübarek kitabı bir örnek olarak, güzel örnek olarak Resulullah diye öyle bu manada bir güzel bir kitapçık var, kitap var alın bunu okuyun, Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönemler, şeyler nelerdir yani buraya gelip de buradaki dinlemeleriniz eğitilmeyin Biraz daha ne olun? Araştırıcı olun. Sulh-ül Hudeybiye, Hudeybiye Antlaşması, Zirkade ayının, yani e, Hicret'in 6. yılı olan, Zirkade ayında, Hicret'in 6. yılı, ne <gülüyor> evet, demek Hicret'in 6. yılı? Yani Müslümanlar, Mekke'den Medine'ye gelmişler, üzerinden 6 yıl geçmiş. 6 yıl geçmiş. Sonra ne yapıyorlar? Mekke'ye, umre yapmaya gitmek istiyorlar. Medine'den, Mekke'ye kendi topraklarına. Kumru yapmaz istiyor. Ancak Mekke'li müşrikler haber alıyorlar diyorlar ki biz sırına almayız mezkiye sokmayız. sokmayız. Tabii Peygamber Aleyhisselatü Vesselam elçi olarak elçi olarak kimi gönderiyor? Osman Osmanlı Afan, Halifeler ülkesi olan Osman Osmanlı Afan'ı gönderiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kızıyla evli evet. yüzü. Yani Aleyhisselatü Vesselam iki kızıyla söylüyor. Ondan sonra diğerini alıyor? Evlendiriyor. Bu kadar faziletli daha sahabe. Dersin son bölümünde gelecek bu sahabe hakkında. Bazı kişilerin ve e, e, grupların, mesleklerin nasıl ağır konuştuğu, ağızlarına böyle burada nakletmeye utanacağımız sözleri nasıl almaya cesaret ettikleri biraz sonra onları da aktaracağız. Şimdi uyuyanlara gari edeceğiz nikahlar İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam Osman radiyallahu anh'a diyor git diyor içeri bir kontrol et yani ne yapacak bunlar bizi sokacaklar mı sokmayacaklar mı bir ondan sonra bir Aleyhisselatü Vesselam'la Osman Radiyallahu Anh'ın öldürüldüğü katledildiği haberi geliyor yani elçisinin öldürüldüğü haberi geliyor üzülüyor tabi sahabeler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, orada bir ağaç var ağacın altında rıdvan beyazı rıdvan neyle rıdvan Allah'ın razı olduğu, rızvan, Rıdvan, razı, razı olmak, Allah-u Teala'nın razı olduğu, o bey'atı yani bi'at ettiriyor sahabelerine. Neye bi'at etmek, bey'at etmek? Sört alıyor onlardan. Neye? Allah yolunda sana söz etmeler. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir elçisi, gönderdi aracısı olmuş? Öldürülmüş. Böyle bir söylenti geliyor. Yani, bir söylenti. Sonradan gerçek olmadığı zaten anlaşılıyor. Herkes ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyor? Beyat ediyor. Tabii Osman radıyallahu anh'ın beyatını kim yapıyor arkadaşlar? Osman radıyallahu anh'ın öldürüldüğü söylen yani. sahabinin beyatını Peygamber'in kendi eliyle ne yapıyor? Beyat ediyoruz. Burada diyor Osman'ın eli onun beyatını de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizatihi kendisi ne yapıyor? Yakıyor. Yani bu kadar faziletli bir sahabı Osman radıyallahu ta'ala İşte. Bu zıbın rıd beyati o ağacın altında yapılan diye tepesinde yapılan o 10'undan beyati hakkında Peygamber Aleyhissalatu diyor ki la yedhulun nar ahad baye tahta o ağacın altında Allah Resulüne beyat edenlerden hiç kimsece ateşe girmedi sizler o kadar o ağacın altında Allah Resulüne beyat edenlerden hiçbiri ateşe girmeyecek müjdeler yani uçanlar bir müjde tabi bunun karşılığında ne var sahabelerin o çekmiş oldukları meşakkadlar zorluklar. İşte bu Hudeybiye anlaşmasında sonra Allah Allah'a bir anlaşma yapıyor yani ondeden vazgeçiyor o sene geri dönüyor ee, bazı faalicilerde bulunuyor bu manada ki daha sonra Allah da Allah'a bu anlaşmanın mümkün ne yapıyor Mekke'yi fethediyor Allah'ın Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam'a fethi nasip ediyor. Fetih uzakfâr ediyor. Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam'ın bu yapılan anlaşma sayesinde. İşte fetihten önce infak edip hazreti savaşanlarla fetihten sonra savaşanlar ve infak edenler bir değil de derken ayetteki fetih ne davranırsak? Hüdeyviye anlaşması. Yani Hüdeyviye anlaşmasından önce ve Hüdeyviye anlaşmasından sonra. Anladık mı? <gülüyor> yani Ayetine geçen fetih çünkü niye? Peki bu Hüleybi anlaşmasında fetih etmek fetih deniyor. Fetih çünkü fetih hazırlayan anlaşma Var. bu anlaşma. Fetihten önce yapılıp Mekke'nin fetihini sağlayan anlaşma bu anlaşma. Hatta Allah diyor ki ''Lekad radiyallahu anil mu'minin'' yi bağiyona تحت الشجره. Bizim de nara ağaç altında beyat ederken beyat ettiklerinde Allah onlardan neydi? Razıydı. Razı oldu. Bakın Allah Teala direkt ne yapıyor? Razı olduğunu bu sahabelere orada eee müjdeliyor. Dedim mi Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu manada sahabelerin yapmıştır. Bazılarını bazıları da ne demiş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne yapmıştır? Eee İslam'ı iktidaren insana muhacir demiştir. Dediğim gibi e, ne yapmıştır? Kudayi e, anlaşmasından önce infak edip farzayıp e, Allah'ınla savaşanlarla, o Kudayi anlaşmasından sonra infak edip Allah'ınla hadis savaşanlar ne değildir bir değildir. Buna göre diyor ki, tabi en hayırlısı ilk dört kim onlar? Emir, Hamer, Osman ve Haris. Ve Harisler için sıra var değilse?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 Tafsildir. Bu sahabelerden aşağıda yınırdaşlar dediğimiz senetle müjdelenenler kimlerdir? Buna ezbere giren var mı? Evet. İkule Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Özey Bekir bil Cenne, Ömer'e bil Cenne, Ali bil Cenne, Vesad-i Bezimak'a bil Cenne, Abdurrahman İbni Avf bil düzenle alalım pijanna beben düzenle alalım pijanna ha ajmize yok sen Sö söyle onu yani Sa evet bu beben bu beben evet 10 tane vurlar İnşallah bunlar ne yapıyor arkadaşlar Ezberliyorsunuz eee bunları düzenlikle müsahel 10 tane tabirin ismini yani ezbelleme bugün toğlu erkek sana Bırak 18'ini 24'ünü sayırsa takı sayar değil mi Kogla? He papı sayar. Ama desek ki cennet 10 tane sahabeyimdir. Tabii Kogla için Herkes ne yapar? Yüz. 4 tanesini sayar. 8'ciyi belki Bu da bizim ayırımız olsun. Bu ayırdı inşallah önümüzdeki hafta ne yapalım? Girelim. Bakın Kogla yazın. Cennet Tamam mı? denenen cemran ashabı değil. <gülüyor> eee onları öğren tamam mı arkadaşlar. Dediğimiz gibi muhacir genel manada ensardan daha üstündür. Ama muhacirin derneği en son gelen ensardan ilk başta olan daha fazla fazliyeti bireylerde, fertlerde olan. Bir <gülüyor> biz bunu genel manada söylüyoruz. Sonra arkadaşlar sahabenin ne geliyor? Bedir ashabı. Bedir ashabı. Kimdir o Bedir ashabı? Bedir Savaşı'na katılanlar. Medya Savaşı'na katılanlar ki Medine'ye ye yeni gelmişler bu insanlar duyuyorlar ki Şam tarafından Mekkeli, Kureyşli, Mekkeli Kureyşlilerin kabilesi geliyor o kabile ne yapıyor bunlar yok etmek için çıkıyorlar yaklaşık 70 tane ne var bunların develeri var 2 tane atları var 300'e yakın da 310 tane şeyleri var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 <gülüyor> Sonra duyuyorlar ki Müslümanlar ne yapmışlar? Geri dönmüşler. Mekkeli Müslümanlar duymalıyorlar. Diyorlar ki daha artık yani kendimizi yormayalım. Madem Müslümanlar da geri döndü, gitmeyelim. Ebu Ceyd diyor ki hayır. Diyor, gideceğiz. Bedere yerleşeceğiz. İçkisi şeylerimizi açacağız diyor. Sarkıcı kadınları oynatacağız. Aynen böyle diyor. Hayvanlarımızı diyor, kurbanlarımızı keseceğiz orada. yemeğimiz değilse. Ta ki diyor, Araplar diyor, bizi duyacak, çağınımızı söyledi, biz ve bizden korkacak. Bakın ailem böyle diyor. Ama işin işte onun tahmin ettiği gibi gerçekleşmiyor. O Beze Savaşı'nda Allah-u Teala meleklere diyor ki, melekleri gönderiyor. Diyor ki ben sizinle beraberim, iman edenleri ne yapın diyor, destek olun. İnni ma'kum fe febbitullezine amenu. Ey melekler sizlerle beraber yürüyün. İman edenlere destek olun cert söyleceği fi kullub ellezina keferu r'ub. O kafirlerin kalbine ne yapacağım korku atacağım diyor Allah'ın. Diyor ki fadribu fawqa al'anak meleklere diyor ki onların boyunlarına vurun. Yani melekler de bele savaşta ne yapıyorlar? Savaşıyorlar. Fadribu minhum kull banan onların yok harraklarını koparır. Hatta rivayetlerde meleklerin öldürdüğü kafirler neyle tanınıyor? Parmaklarının uçlarının kesilmesiyle. Diyorlar, bunları kimler öldürdü? Hı hı. Melekler öldürdü. Hatta Ebu Ceyl dahi Bedir savaşına ne yapıyor? Gebere, geberip, dildenlerden bir tanesi oluyor. Böyle kurulandığı kibirlendiği, burnunu diktiği, Arap işte bizden korkacak dediği, diyerek geldiği o savaşta, canını kurtaramadan, geri dönemeden, orada ne yapıyor? Bir çukura atılıyor. Sonra Peygamber Vesselam o çukurların başına gelip diyor ki: Hal Onlara tesenere diyor ki: Rabbinizin size vaat ettiğini buldunuz mu? Ey diyor müşrikler. Ha biz de bulduk Rabbim. Bizim ettiğini yaptık? Bulduk. İşte Nedir Ashabı arkadaşlar? Öyledir insan topluluğu ki üç, üç insan o insanlar onlar öyle bir müjdeye mazhar olmuşlar ki yani bugün insanın içini çekip ah dediği müjde. ne o arkadaşlar? Allah para ediyor onların hakkında. İmmelû ma şi'tum. Dilediğinizi yapın ey Bedir ehli. <Gülüyor> Dilediğinizi yapın. gafar, Ben sizi bağışladım. Bu ne demek? Yani bu şu demek değil. Yani bundan sonra zina edin küfürü düşünü değil. Yani Allah-u Teala bundan diyor ki istediğiniz gibi davranın. Sizler küfürü düşmeyeceksiniz. Sizler günaha büyük günaha yapmayacaksınız. Yaklaşmayacaksınız. Ben size bunu nasıl bekleyeceğim? Yaklaşsanız bile, Bunu örtecek başka bir salih ameller ne yapacağız? Örtüleceğim. Ki i̇şte zaten sizin bedelde göstermiş olduğunuz o mübarek Duruş, size bu vüceyi hak etti. O da nedir? اِيَ Ne yaparsanız, ne yaparsınız? فَقَدْ غَتَرْتُنَكُمْ Ben ne yaptım sizlerim tabi? Bağışladım, affettim. Tamam? Bu da Bedir asabı o zaman. Bedir ashabı arkadaşlar, dikkat ederseniz onların neyi var? E, tabeler arasında özel bir yeri var. Bakın bu biz tabi, boşlukları dolduruyoruz şu anda. Genel manada ne demek ki tabelerin tümü? Hayırlı insanlar, Allah'ın razı olduğu insanlar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 Olmuş olur. İşte Bedir Ashabından sonra kimler geliyor mesela arkadaşlar? Hudeybiye anlaşması. Biz de alışkanımız var ya, oraya katılıp o ağacın altında ne yapanlar? Beyat şey ederler. Bakın, muhacirler ertağı üstün. Sahabelerin genelinde Bedir Ashabı değerlerine üstün. Bedir Ashabından sonra kimler geliyor? Hı -hı. Rıdvan beyatini o ağacın altında Hı -hı. yapanlar. Hudeybiye Tamam. Ve yine dedi ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın cennetle müjdelenmiş birçok sahabeleri vardır. Mesela Dedir Ashabı'nın cennetle müjdelenmiş. Divayetlerde var Uğut Ashabı'nın cennetle müjdelenmiş. 10 tane sahabeyi cennetle müjdelenmiş. Bunlara da ne yapıyoruz? O şekilde olduğu şekliyle iman ediyoruz. Diyerek sahabelerin hakkında, sahabeler manasında söylediğiniz bunlar. Ondan sonra arkadaşlar inşallah önümüzdeki hafta Ehl-i alakalı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarıyla alakalı konuya girip genel manada sahabe hususunu e, kapatacağız. Ama bugün maalesef sabeler konusuna girmişken pek de e, iç olmasa da konuyla ilgili bilginiz olması adına insanların birçoğunun bu kitapları okuyup raflarında bulundurmaları hasebiyle e, bazı bazı bazı e, konulara değineceğiz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Peygamber Aleyhisselam'ın asabından olan Ali radıyallahu Anh dediğimiz ve Peygamberimizin Ehl-i Beyti'nin Ehl-i Beyti'nin türediği nesli olan e, nesle e, sevgi beslediklerini iddia edip onların dışındakilere küfür eden, söven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 Bugün işte yaklaşık bir saatten beri değinmeye çalışıyoruz, bahsetmeye çalışıyoruz, fabilerlerine bahsetmeye çalışıyoruz. O sahabelerin sonra ne yapmakta var? Dil uzatmakta var. Mesela onlar Peygamber Aleyhisselam'ın, Peygamber Aleyhisselam'ın ashabının çoğunun Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra binden döndüğünü Kafir oldukları ikna Bakın Allah var onlar hakkında nasıl bahsetmiş, peygamber neler söylemiş, daha dinledik, duyduk. Şimdi onların bir sözünü aktaralım. Diyorlar ki, Kuleyni denilen bir adam var, bunların hadis çizim, kaynak kitap. Kaynak kitaplarından. Erraudan minel kafide, 341. rivayette diyor, Ebu Cafer aleyhisselamdan şöyle dediği rivayete olunmuştur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra üç kişi dışında insanlar riddet ehdi yani bin'den ayrıldı. O üç kişi kimler dedim. Dedi ki Miktab bin Esver Ebu Zer el salman Salman'ın Tarifi Rahmetullahi ve Berekatü Aleyhim Dedi. Yani üç kişi diyor hariç. Herkes ne oldu? Şarkıdır. Sahabeyi karşı diyor. Ehli Beyt'ten tabi onlar. Yine Murtaza Muhammed el-Hüseyni el-Necefi es-seb'a min-es-seref kitabının 12 sayfasında diyor ki Resul kendisinden sonra çok azı haricindekilerin dinden dönmüş olduğu sahabelerle imtihan olmuştur. Yani Peygamber Aleyhisselam kendisinden sonra onun ölümünden sonra dinden ayrılan sahabelerle imtihan olmuştur. Onun imtihanı da buydu diyor yani. Bakın sahabelere genel manada nasıl yaklaşıyorlar, nasıl bakıyorlar. Sonra onların okuduğu bir dua var. Bu da iki kişiyi kastediyorlar ve o iki kişinin kızlarını karşılıyorlar. Şimdi biz duayı okuyalım. O iki kişinin kim olduğunu çıkarır, çıkarmaya çalışın. Yorumlamaya çalışın. Onlar dua diyor diyorlar ki, uyuyanlar gözlerini açsın. Allah'ım Muhammed'e ve ailekine salat et. Böyle başlıyor duaya. Kureyş'in senin emrine muhalefet eden, vahyini inkar eden, nimetlerini reddeden, Resulüne isyan eden, dinini evirip çeviren, kitabını tahrif eden, düşmanlarına sevgi besleyen verdiğin nimetleri reddeden, hükümleri iptal eden, fazlarını iptal eden ayetlerini, ayetlerinde ilhada kapan, dostlarına düşmanlık eden, düşmanlarına dost olan, ülkeleri tahrip eden ve kullarını iftihat eden iki futuna, o iki cübküne, iki takutuna ve onların iki kızına lanet et. Allah o ikisine, onlara bağlı olanlara, onların dostlarına, onların taraftarlarına ve onları sevenlere ve onlara destek verenlere de lanet et. Bu doğa ile kimi biliyor musunuz arkadaşlar? Ebu Bekir radıyallahu anh ve evet, Ömer. Ve onların iki kızı kim arkadaşlar? Ayşe, Ayşe ve Hafsa. Ebu Bekir'in kızı kim? Havsa. Ayşe. Ömer'in kızı? Hafsa. <gülüyor> Peki bunlar kim? Bunlar kim? Aynen. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri. Aynen. Bakın okudukları doğa ile katledikleri bu iki insanlar. Görüyor musunuz? Bunların hainliklerini, bunların ee, sahabeye olan kimlerini. Ki bunlar arkadaşlar ilim ehlinin çoğu tarafından çasip olarak görülen insanlar topluluğu, Yani sahabeye <gülüyor> böyle ağır konuşar. Hani bugün bazı insanların televizyonda görüp böyle muhabbet duyduğu insanlar olarak bildiğimiz Ahmet Nezat gibi, İran'daki o görmüş olduğunuz böyle büyük kase gibi sarıplarla ve cübbelerle giden o Molloların hepsi bu itikazı besti var arkadaşlar. Yani bunda şereler ediyorlar. Ömer'e lanet de hatta hatta burada benim size söyleyemeyecek, söylemekten utanıp utandığım sözleri ağzına alıyor. Peygamberimizin hanımı Ayşe hakkında. Ona kötü kadın diyebilecek kadar cesaretliler ki Allah Resul Allah Teala Hz. Hatice Hanım üzerinden Ayşe'ye ne yaptı Rabi anha'yı? Şehit çıkardı. Değil mi? Onlar Osman adıyallah anha'nın Osman adıyallah anha'nın karının düşün oğlunu söyler. Bana radıyallahu hakkında daha ağır ifadeler kullanıyoruz. İşte bu kitaplardan daha önce dağıtmışlık bunların evet. iğrenç itikatlarını, pis inanışlarını, küfür ve dalalet olan, sapık olan akidilerini ortaya koyan güzel bir kitap okuyup istifade edebilirsiniz. Ondan dolayı herkes etrafındaki kişilere dikkat etsin bu manada. Yani <gülüyor> Müslüman olan, ehl-i olan, selefi olan bir adamın teradisi olur. Ya bu adamlar Amerika'ya çok iyi karşı duruyor. duruyor. Bir numara adamlar bir alkışlayabilecek kadar cahil olmamalı insan. Değil mi? İşte Hizbullah dediğimiz denilen aslında şeytanın ordusu olan, o nasıl Allah denilen, denilen hain. Ben kendim biliyorum, gördüm internette. Konuşmasında sahabilere o kadar ağır diller uzatıyor ki biri uzatıyor ki, o kadar ağır sözler söylüyor ki yani onu söyleyen insanın Allah'ın huzurundaki hesabı şedid olacaktır, sert olacaktır. Sahabelere böyle dil uzatan bir insan. O yüzden herkes menhecini, ne demek menheci, metodunu bu trensitler üzerine oturtması lazım. E adam çok iyi. Yani maşallah birer ee, yüzlü. İşte radikal çıkışlar da yapıyor İngiltere'ye karşı, Amerikan'a Amerika. karşı. Bunlar iyidir, Kardeşlerimizdir. Diyemeyeceğimiz kadar bu insanların akideler ve inanışları ney? İğrenç ve til. Bakın sahabeler hakkında